Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Fıkhın dönemlerinden bahsediyorduk. Birinci dönem demiştik. Allah Resulü Aleyhisselam zamanı. Bu dönemde fıkhın merkezinde vahiy vardı. E, Vahiyin giriş şekillerinden bahsetmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hüküm koyuyordu demiştik. Şimdi bir tane hadis-i şerif okuyorum. Bu hadisi şerifi de bugün hepimiz ezberliyoruz. Nedir o? İbn-i Macede. Ee, hocalarınız size onu bulur verirler inşallah veya sizler de şamleden varsa kardeşlerim onu kullananlar onlar da indirirler. Efendimiz buyuruyorlar ki: Yüşikur rjulu mutteki en ala eri ketti, fe yuhddesu bi hadis min hadisi, Feyakulu yaqulu biinana ve biinakum kisabullahi azza wa jall, fma wajdnafihi min halal isthpllnahu. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَّمْنَاهُ أَلَا إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ee, şimdi e, bu hadis-i şerifi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugüne çeviriyor. Bugüne anlatıyor bu hadis-i şerifte. Ef'al-ı mukarebeden değil mi? Evşeke yûşiku. Yûşiku'r raculu muttek'en 'ala eriketi. Yakında diyor göreceksiniz. Tabi efendimiz de Hazreti Adem arasındaki zamana nispetle Allah Resulü ile bugün ve kıyamet arası ne kadar işte şu iki parmağın arası kadar o kadar yakın. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fal ile bildiriyor. Hem bir teakkuz haliniz olsun diyor. Yani bir teyakkuz hali dikkat edin bunlar bir anda çıkacaklar. Yuhşukur raculun muttekeen ala eriketihi koltuğuna oturacak. Bu adamın televizyonu olacak, ekrana çıkacak. Ona sorular soracaklar. Diyecekler ki, ya hocam böyle diyorsun ama buharide, Müslim'de, termizide şöyle bir hadis var. Feyuhat'te bir hadisin min hadisi. Ona benim hadislerim okunacak. Hadislerle ona itiraz edecekler. Yapma diyecekler. Yani sen bu ayeti hevana hevesine göre anlıyorsun. Allah Resulü böyle anlamadı diyecekler. Benim hadislerim ona okununca onlar diyecekler ki feyekulu betweena ve betweenukum kitabullahü azza ve Sizinle bizim aramızda Kur'an var diyecekler. Şimdi ehli Kur'an diyorlar değil mi? Halbuki efendimiz ehli Kur'an anlatırken ne buyuruyor? Ehlul Kur'ani <gülüyor> ehlullahı ve hasetu. Ehli Kur'an Allah'ın has kadrosuna dahildir. Kim ehli Kur'an eee Kur'an'a hamil olanlar Buhari'yi Müslimle, Peygamber'le Kur'an'ı anlayanlar Ehl-i Kur'an o Ama Kur'an'ı Yun diye bir hareket var Nerede çıktı? Hindistan'da Hindistan'da çıkan bu hareketin kurucu akılları İngilizler Önce e, Bunu çıkardılar Önce mezhepsizliği çıkardılar Neyi? Mezhepleri reddettiler Sonra Kur'an'ı yunu çıkararak hadisi reddettiler. Bakalım ileride nereye gidecekler. Şimdi tarihselciliği de çıkardılar. Onunla da Kur'an'ın içindeki ahkam ayetlerini reddediyorlar. Yani böyle adım adım gidiyor. Önce mezhepleri çıkardılar. اَلَّا <gülüyor> مَذْهَبِيَّ İmam Kevseri'nin makalesi var. Nedir adı? اَلَّا مَذْهَبِيَّ اَلَّا مَذْهَبِيَّ اَلَّا مَذْهَبِيَّ kantaratullâ diniyye, dinsizliğe köprüdür. Nasıl köprü? Bak dinsizlik değil ha, yanlış anlamayın. Mezhepsiz adam dinsizdir diyemeyiz, Müslümandır. Ama kendi kendine Kur'an'ı anlar, bütün hadisleri reddeder, sonra peygambere düşman olur. İşte şimdiki zavallıların yaptığı gibi. Yine bu konuyla alakalı Butin'in bir kitabı vardı, onu tercüme de ettiler. O da güzel bir kitaptır. ''Ella mezhebiyye'' اَخْذَرُ بِدْعَةٍ تُهَدِّدُ الشَّرِيَةَ الْاِسْلَامِيَّ İslam şeriatını tehdit eden en mühim bid'attır diyor mezhepsizlik. Mezhepsizlik bid'attır aslında. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi, müştehi sahabileri taklit etmeye teşvik ediyor. Peki, bunlara bu ehli Kur'an'a, Kur'an'ı yuna hadisler okunacak. Diyecekler ki, Feme vejdna min halalin Kur'an-ı Kerim'de biz neyi helal bulursak onu helal kabul ederiz. Ve ma min haramin Kur'an'da neyi haram bulursak bu da haramdır deriz. Şimdi bunlar diyorlar İbn Mace rivayet ediyor. sahih bir hadistir. Peki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonunda buyuruyorlar ki Ela edatu tenbihi dikkat edin size söylüyorum yarın kıyamet günü karşıma geleceksiniz alandık ya Resulallah onlar ayet okuyorlardı onlar sakalı vardı onlar besmeleyle başlıyorlardı Aldandık ya Resulallah demeyin ela dikkat edin ma harrama Resulullah mislu ma harramallah Peygamberin haram kıldığı, tıpkı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Yani Cenab-ı Hak öyle emrediyor işte. Ee, yani ayet-i kerime de değil mi? Yani o Araf suresindeki ayette, ayet-i kerimede biz nasıl ümmi bir peygambere iman ediyoruz? Nasıl ümmi bir peygamber? Helal, haram kılan ümmi bir peygambere iman ediyoruz değil mi? Bak bu ayet-i kerimeyi de, ayet-i kerimeyi hepimiz ezberleyelim ''Efendim, ellezîne yettebiûne resûlen nebiyye'l-ummiye'' diye devam ediyor. Sonra efendim ''Ve yuhillû lehumu'l-tayyibâti ve yuharrimu aleyhimu'l-khabaise'' Kim yapıyor bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle ya'muruhum bil ma'ruf ve yanhahum ani'l munkeri ve yuhillu lehumu't tayyibat ve yuharrimu aleihim'l khabais. Yani Allah adına peygamber helal kılıyor, haram kılıyor. Ayet bu değil mi? A'raf suresi 157. ayet-i kerime. 50 157. ayet-i kerime. En azından burasını ezberleyin ve yuharrimu aleyhimul kabaise ve yuhillu lehumu tayyibati ve yuharrimu peki o zaman bu dönemi geçtik birinci dönem fıkhın birinci dönemi ikinci dönem sahabe dönemi sahabe sahabe döneminde fıkhın merkezinde ne var işte var artık ne yok vahiy yok iştihat var. Hani Ebu Bekir Ömer Efendimiz e, Meymune Radıyallahu Anh'a'yı ziyarete gidiyorlar. Ummu Eymen'i ziyarete gidiyorlar. Ummu Eymen Radıyallahu Anh'a. Onları görünce kapıda Ummu Eymen ağlıyor. Diyor ki, neden ağlıyorsun? Allah Resulü ahirette dünyadakinden daha iyisini buldu. Diyor ki, in al vahyu vahiy kesildi. Ona ağlıyorum. Yani sokaklarda yürürken yanlış yaparsak gökten Cebrail geliyor Allah'ın ayetlerini getiriyordu. Burada böyle bir hal vardı. Şimdi o bitti ona alıyorum diyor. Yani sahabe döneminde artık vahiy yok. Vahide bir inkıta hali var. Ne var? İştihat var. Peki Efendimiz onları iştihat teşvik ediyor muydu Ediyordu. Müştehi sahabeyi gönderiyor. Muaz bin Cebel Yemen'e gidiyor. Peki Muaz orada iştihat ediyor. Efendimiz de onun iştahatından razı olduğunu o meşhur hadise bildiriyor. Peki Muaz kime iştahat ediyor? Yemenlilere. Peki onlar ne yapıyorlar? Muaz'ın iştahatıyla amel ediyorlar. Taklit bu değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam oradaki Yemenlilerin Muaz bin Cebeli taklit etmesini tasvip etmiyor mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi gönderiyor bir kabileye. Muazı Yemen'e gönderiyor. Peki onlar iştirad ediyorlar. Onların iştiradıyla amel ediyorlar. Eselû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn. Bu da taklidin delili. Bu ayet-i kerimeyi de ezberleyelim. Eselû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn. Peki şimdi efendim Eselû <gülüyor> ehle'z-zikri ne buyuruyor ayet-i kerime? Ehli zikre sorun. Bilmediğiniz konularda peki ehli zikre sormanın lazimi manası nedir? Ne demek yani? Eselû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Efendim, yani ehli zikre sorun, onların içtihatlarıyla amel edin demek yani sorun da cevabı alın çöpe atın demek değil. Sorun Fes'alu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Lazım manası ne? Onların ictihadlarıyla amel edin. Peki sahabe döneminde merkezde ictihad var. En fazla ictihad da Hazreti Ömer Efendimiz zamanında yapılıyor. Peki sahabe söylüyorlar şimdi. E, efendim la bu ashabi buyuruyor efendim. Kime söyledi Allah Resulü bunu? Halid bin Melide değil mi? Halid bin Melide. Şimdi kalkıyor adam diyor ki bak Resulullah Efendimiz Halide dedi ki la bu ashabı asabıma sövme. Peki o zaman efendimizin kastettiği adalet sahibi, udul olan bütün sahabe değil. Eğer hepsi olsaydı o zaman Halit bin Velide asabıma sövme demezdi. Mesela Halit bin Velidi radıyallahu anhu bunun dışında bırakıyorlar. Ya böyle bir anlayış efendim hani bazen Diyor ya telbisi ibliste müellifi bazen diyor şeytan da insanların fikirlerinden istifade eder. Şeytanın da önüne geçerler gider ondan alır şeytan. ölü oluyor bazen. O kadar ileriye gidiyor ki kimisi şeytan düşünse böyle bir yorum böyle bir mutala aklına gelmez. Peki şimdi sizin beş tane oğlunuz olsa beş tane olunma bir tanesi büyük küçük oğulları döyüyor hep. Diyorsun ki oğullarımı dövme. Yani oğullarımı dövme büyük oğluna dediğin zaman sen benim oğlum değilsin mi bundan anlaşılır ya. Böyle bir mana çıkar mı? 5 tane oğlum var. Büyüğü küçüklerini döyüyor. Aldın yanına diyorsun ki evlatlarımı dövme. Yani böyle dediğinde sen benim oğlum değilsin, nesebini reddediyorum, inkar ediyorum. Babam başkasıdır. Böyle bir mana çıkarır mısınız? Çıkaran adama akıllı der misiniz kardeşim? He? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istisnası yok. Allah'a Allah fi ashabi la tettehizuhum gharadan femen azahum fekad azani ve men azani fekad azallah ve men azallah fekad akadahu buyuruyor. Ashabımı hedef tahta getirmeyin. Sahabe'ye sövmeyin. ''Kim sahabeye eza ederse bana eza eder. Bana eza eden Allah'a eza eder. Allah'a eza edenin de Allah cezasını verir.'' buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki efendim sahabeyi neden muhafaza ediyor? Sahabe İslam'ın keyif taşıyor. Kur'an-ı Kerim'i cöm edip bize ulaştıran kim? Sahabe. Peki eğer sahabe yalan konuşuyorsa, sahabe günah işleyebilir, sahabenin hatası olur. Sahabe adildir demek ne demek? Onlar bilerek Allah Resulüne yalan isnat etmiyorlar demek. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve minen nar Bak bu nedir? Mütevatir bir hadis. Peki neden bu hadis mütevatir? Sahabe her yere yaydı bunu. Aman dedi ha, sakın ha Resulullah'a yalan isnat etmeyin. Aman aman sakının. Yani... Kendileri bundan o kadar sakınıyorlar ki her gittikleri yerde bu hadisi okuyorlar. Okuyorlar ki bu hadis mütevatir hale geliyor. Az sayıdaki mütevatir hadisten birisi de budur. Yani e, cehennemdeki yerine hazırlansın Allah Resulü Aleyhisselam'a yalan isnat edenler. Bunu söylüyor değil mi hadis? Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevva mak'adahu nar Cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sahabe efendimize yalan isnat etmiyor işte İbni Mesuddar hadis rivayet ederken kelimede ihtilat olunca gözleri kan çanağına dönüyor, dönüyor. damarları şişiyor acaba ben Resulullah aleyhissalatu vesselama bilmeden yanlış isnat eder miyim diye hani hutbede okuyorlar ya ne diyorlar fî mâ kal ev cemaat ka ka sallallahu aleyhi ve sellem fi قال وكما قال ya da böyle dedi Allah Resulü belki biz tam onun dediği gibi diyemedik orada aziziyetimizi öne çıkarıyoruz hatamız olabilir affet ya Rabbi diyoruz yani bu edep bize oradan geliyor sahabe-i kiram efendilerimizden peki sahabe düşerse Kur'an-ı Kerim düşer kardeşim çünkü Kur'an'ı cem eden sahabe ...onlar bir araya getiriyor... ...eğer bunlar yalan konuşur... ...yalan Allah'a peygamberi e isnat ederse... ...birisi kalkar der ki... ...bu ayet uydurmadır... ...inanmıyorum bu sahabeye... ...onlar topladılar... ...siz o zaman Kur'an müdafası yapamazsınız... ...peki sonra... ...Buhari, Müslim... ...bütün her şey Allah Resulü'nün hayatı... ...bize o sahabeyle geliyor... ...sahabeyi aldılar... ...cerh tadile... ...ondan sonraki kuşağa tabi tuttular... Ki zındık saldırılara karşı İslam binasını koruyabilmek için bunu yaptılar. Sahabenin müştehitleri var. Onunla alakalı farklı sayılar var. Farklı sayılar veriyorlar. Peki üçüncü dönem tabi'in dönemi. Tabi'in. Neden bu döneme tabi'in dönemi diyoruz da talebe dönemi demiyoruz. Bunlar sahabenin öğrencileri tabi'in. Neden bunlar efendim talebe değil de tabi'in. Çünkü ismi nereden alıyorlar? Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim'deki ismi kullanıyorlar. وَالْسَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضَيَ اللّٰهُ عَنُمْ وَرَضُوا Yani sahabeye tabi oldular. Gerçi bu tabi olanlar sahabenin sonraki nesli olarak anlayanlar da var. Ama Tabi'in olarak da anlayabiliriz. İşte bu ayet-i kerimedeki e, ifadeden dolayı bu ismi alıyorlar. Tabi'in döneminde fıkıh iki merkezde cereyan ediyor. Birisi nerede? Medine'de. Medine fıkhının başında kim var? Said bin Hüseyyeb var. Diğeri ise nerede? O da Küfe'de. Küfe fıkhının başında kim var? İbrahim enneha'i var. İbrahim enneha'i var. Hani el ilmu zera'ahu ibnu mes'udin diye İbn Abi'in ne bir ibare var. İlmi toprağa kim attı? İbn-i Mes'ud attı. Küfe toprağına. Ee, Küneyf'ün mul'i ilmen diyor Hazreti Ömer ona. Küçücük boyu var. Küneyf'ün küçücük. Darcık diyor. Darcık. Mul'i ilmen. İlme Allah'ın ilimle doldurduğu darcık. Küçücük boyu var. O gidiyor. İbrahim Nahai geliyor, arkadan Alkame geliyor, Hammad geliyor, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Sonra zahir rivayet kitapları oluşuyor. Yani İbn İb İb İb Mesud'dan sonra Küfe'de kim var? Tabiin kuşağında İbrahim en Nahai var. İki merkez var. Medine, Küfe. Medine'de Said bin Müseyyeb var. Küfe'de İbrahim en nakai var. Peki Medine'de daha çok hadisle fetva veriyorlar. Hayat değişmiyor. Sahabe, tabi'in çocukları var. Hadis-i şeriflere baktıkları zaman sosyal hayat değişmediğinden hadisler olduğu gibi meselelere cevap veriyor, cevap veriyor, karşılık veriyor. Onun için fazla ihtiad etmiyorlar ehli hadis. İşte İmam Malik buradan geliyor. Yani efendim e, Said bin Müseyyeb, İbni, e, Nafi, e, e, İbni Ömer, e, Nafi, İbni Şahab Ez Oradan kime gidiyor? İmam Malik'e gidiyor işte. O damar, Medine damarı. Bunlara ehli hadis deniyor. Küfe, Ebu Hanife'nin damarı, e, İbni Mes'ud, e, İbrahim Naka'i, Alkame, Hammad, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim. Buna da ehli rey deniyor. Şimdi ehli rey deyince zannediyorlar ki Ebu Hanife aklıyla, fikriyle ihtidat ediyor. Yok böyle bir şey. Ebu Hanife ne diyor? La yahillu li ahadin diye. Hatta ya'leme min ayne Bak diyor dikkat edin. Bütün talebelerine, sana da diyor, bana da ''Hangi hadise dayanarak, hangi ayeti kerimeye dayanarak fetva verdiğimi öğrenmeden benim görüşlerimi nakletme helal olmaz sana.'' diyor. Yani seni ve beni neye davet ediyor? Fıkhiyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hadisleri arasındaki irtibatı kurmaya davet ediyor. O zaman Ebu Hanife aklıyla amel etmiş olabilir mi ya? Olur mu böyle bir şey? Nedir bunlar? İftira. Peki neden ehl rey deniyor? Medine'ye göre çok iştahat ediyor. Nasıl çok iştahat ediyor? Efendim kalkıyor şimdi. Hindistan'dan bir grup Müslüman oldu geldi. Onun kültürü var, adeti var. Oradan soru soruyor. Öteki başka yerden geliyor. Hint felsefesinden, İran felsefesinden, Yunan felsefesinden. Hepsinin sorunları var, sıkıntıları var. Ebu Hanife... Onlara ayet ve hadislerden cevap arıyor ama aynısıyla bulamıyor. Ne yapması gerekiyor? İştahat diyor işte. Yani ayete, hadise bir noktadan bakıyor. Oradan bir hüküm çıkarıyor. Öteki taraftan başka bir hüküm çıkarıyor. Çok iştahat yapıyor. Ne kadar iştahatı var Ebu Hanife'nin? Kaç? Seksen üç bin. Seksen üç bin var. 83 bin. Ee, ne kadar zamanda 83 bin meselede iştahat yapıyor? 30 yılda Hammad 120'de vefat ediyor Ebu Hanife onun yerine geçiyor 150'ye kadar 120'den 150'ye kadar devam ediyor 30 yılda 83 bin iştahatı var Peki şimdi o zaman fıkıhta iki merkez var dedik Bir, tabiin döneminde iki merkez var Bir Medine var, bir Küfe var Dördüncü döneme geldik. Dördüncü dönem Müştehit imamlar Dönemi. Müştehit imamlar Dönemi. Neden Müştehit imamlar Dönemi diyoruz? Çünkü fıkhın altıncağı. Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel İmam Şafii, Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, İbni Şuvrime, İbni Ebi Leyla, Efendim, bütün onlar Davudu Zahiriler. Hepsi bu dönemde yaşıyorlar. Bir kısmının mezhebi, İnkıraza uğruyor. Talebeleri hocalarının görüşlerini toplayıp bir araya getirmediğinden mezhepleri inkıraza uğruyor. Sonraki kuşaklara gitmiyor ama dört mezheb bize geliyor. Peki dört mezheb nasıl bize geliyor? Bunlar mezhep kurmak için mi ortaya çıktılar? Yani Ebu Hanife ben mezheb kurayım İmam Şafii ben mezheb kurayım. Bunu mu söyledi? Hayır. Ne yaptı? Ebu Hanife'nin akademyası vardı. Kaç kişi var akademiyada? 40 kişi var. Ebu Hanife'nin fıkhını, akademiyasını öğrenmek anlamak için İmam Kevser'in rahmetullahi aleyhin Fıkhu ehlil Irak'ı var. Fıkhu ehlil Irak'ı var. Onu tercüme de ettiler Fıkhu ehli'l-Irak. Onu okumak lazım. Yani oradaki muhaddislerden o Ebu Hanife'nin e, Irak mezhebinin ki Hanifi mezhebi oraya dayanıyor. Onun özelliklerinden bahsediyor. İmam Kelseri rahmetullahi aleyh. 40 talebe var, onlarla iştahat ediyor. Bir sorun geliyor Ebu Hanife'ye. Bazen bir sorunu günlerce talebeleriyle müzakere ediyor. Meseleyi çözünce dışarıda adamlar bekliyor. Nereden anlarlardı Ebu Hanife rahmetullahi aleyh meseleyi çözdü? Nereden anlarlar? Allahu Ekber der, ayağa kalkar. Hani duhadan aşağıya Allahu ekber demek ne sünnet. Ebu Cehil'in e, e, efendim Ebu Cehil'in hanımı değil de kimin hanımı? Ebu Leheb'in hanımı. Değil mi? Ummu Cemil. Muhammede haşa şeytanı terk etti diyordu. Aradan şu kadar zaman geçti. Duha suresi nazil olunca efendimiz yerinden kalktılar. Tekbir getirdiler. Ve ammâ bi ni'meti rabbike fehaddis Ayetinden sonra sevincinden tekbir getirdi. Şimdi tekbir getirmeyi slogan diyorlar. Olur mu? Bu hadisi var. Efendimiz Hayber'e giderken ne diyor? Allahu Ekber, Haribet Hayber. Yıkılsın Hayber, Allahu Ekber. Bak, slogan yoksa orada heyecan yok kardeşim. Allah Resulü sahabe ediyor. Söyleyin. Allahu Ekber, Haribet Hayber. Allahuekber yıkılsın haybe. Vekane hakkan aleyna nasrul mu'minin. Efendimiz bunu da söylüyor slogan olarak. Ayet bu. Okuyor bunu yüksek sesle. Dolayısıyla 10 yaşındaki bir talebeye 20 yaşındaki bir delikanlıya yumruğunu sıkmayı öğretmezsen o cihadın ne olduğunu anlamaz kardeşim. Efendimiz bunu yaptırıyor işte. Yahudi ile hay, savaşmaya Hayber'e giderken Allahu Ekber, Kharibet Hayber diyor. Ebu Hanife de o sünneti devam ettiriyor. Dışarıdan Ebu Hanife'nin Allahu Ekber diye sesini duydukları zaman anlıyorlar ki bu mesele çözüldü. Bazen 10 dakikada çözüyor, bazen 3 saatte, bazen 1 günde bir meseleyi çözüyor. Talebeleri de onları yazıyorlar. İmam Şafi'nin talebeleri var, Ebu Hanife'nin İmam Malik'in var. Sonra onlara icazet veriyorlar. Ebu Hanife'nin talebeleri Ebu Hanife'den iştahı alıyorlar. Nereye gidiyorlar? Kendi şehrine gidiyor. Orada insanlar geliyor. Soruyorlar, soruyorlar. Mesele adam hanımına boşamayla alakalı bir ifade kullandı. O boş oldu mu olmadı mı? Şimdi siz ayet-i kerimelere bakacaksınız. Bütün hadislere bakacaksınız e, bir kişi değil ki soru soran kapıda onlarca insan var e, her gün böyle olursa o zaman sorun çözülmez peki talebeler ne yaptılar hocalarının notlarına baktılar hocaları bu meseleye nasıl cevap vermişti o konudaki ayet kelimeyi hadis-i şerifi nasıl anlamıştı ona baktılar bununla alakalı cevap verdiler fetva verdiler İmam Şafi'ni, Ebu Hanife'nin talebeleri böyle yaptılar ve böylece mezhepler oluştu. Yoksa bunlar mezhep kurmak için ortaya çıkmadılar. Metin kitapları, üçer kitapları yazıldı. Bu dönem fıkhın altın dönemi dedik. Daha sonra taklit dönemi başlıyor. Taklit dönemi kaçın dönemi oldu? Beş mi? 5in dönemi oldu. Taklit nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Birkaç metin kitaplarına dair konuşalım. Sonra efendim nereye başlayalım muhtar metnini okumaya başlayalım yarın inşallah kitab-ı taharetten başlıyoruz hepiniz o metni önce de okuyorsunuz metni okuyorsunuz sizler de derste okuyacaksınız inşallah herkes okuyor çalışıyor çalışılmış halde geliyorsunuz estağfurullah ve etubu ileyh ve illahi rabbil alemin